Mevzuya girmeden önce, bir müjdaver vereyim size. <Gülüyor> Beni şimdi efendi içeriye çağırdı, kendisini bana gösterdi. <Gülüyor> maşallah iyi, <Gülüyor> maşallah sağlam. <Gülüyor> bir takım dedikodular oluyor cemaate, işte bir istiyoruz, göstermiyorlar. Veyahut da işte efendi komada, acayip acayip şeyler, telefonlar, şunlar, bunlar vesaire... Yani işte konuşulduğu gibi eski Eskiye göre maşallah çok daha iyi gördüm. <gülüyor> allah Teala sıhhat ve afiyetini mücdad eylesin. <gülüyor> İmmetini bize sahiban eylesin. <gülüyor> Asıl mevzu bu değil ama söylemekte de yani yarar vardır. Umar R. K.A.D.S. 40-41 yaşlarındayken umma çok ateşli bir sıkma hastalığına maruz kalmıştı. Ve baktı ki yolcuyuz. Hemen dersi ileri seviyede olan ihvanını topladı. Dedi ki ben yolcuyum, ben gidiyorum dedi. İçinizde bir reis seçin, tarikat devam etsin dedi. Bu şekilde Murabbani onlara bir vasiyette bulundu. Sonra ne olduysa, Murabbani ile işte ayağa kalktı. İhvan dediler ki işte dedi, sen böyle böyle söyledin, işte ölüyorum, gidiyorum... Ama gördük ki bir şey yok veya kalktın ne iştirdiler bu. Buyurdu ki yahu dedi bana geldiler dedi meyer dedi makam verecekmişler dedi. Gelenler ikiye ayrıldı. Kimisi dedi ki verelim çekelim gidelim işime görelim dediler. Bir taraf dedi ki yo öyle bedavada makam yok dediler iyi bir silkeleyeceğiz, onu sıkacağız, eleceğiz, yatıracağız, kaldıracağız, sabrederse, dayanırsa, dönirse o zaman derlim dediler. Böyle şey olur mu böyle bedavadan almak, hadi çek git. Ve bu ikinci teklifi yapanların teklifi kabul edildi. Ama Rabban diyor ki, ben diyor işi anladım da diyor yani bir şey de demedim diyor. Ama anladım bu işte bir şey var. Ve de beni iyi bir sıktılar diyor işte gördüğünüz gibi hastalıklara maruz kaldık diyor e, neticede baktılar ki hmm, bu adam dayandı sabretti öylesi diyorlar eski sıhhatini ona verelim Ondan sonra. makamı da verelim gidelim dediler eski sıhhatini da verdiler e, makamı da bıraktılar ve çekler gittiler Ne hadise bundan ibaretmiş ben hadiseyi şimdi böyle gördüm <gülüyor> Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem ki Allahü u Teala bazen kuluna makam vereceği zaman bakar ki kulu bu makama namazla, niyazla, işte haçla, oruç, zekatla gelemeyecek. Fakat Mevla da illa istiyor ki bu makamdan buna vereceğim. Haydi bakalım ondan sonra Cenab-ı Celle Celaluhu hangi yola başvurur? Cenab-ı Celle Celal buna dert verir, sıkıntı verir, hastalık verir. Eğer kul dayanır, direnirse...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 bazı hastalıklar vardır, bazı hastalıkları vardır. Bunlar da diyor, sahiplerine aşık olduğu için diyor, ona yapışırlar diyor. Bu da vardır. Hastalıkların bile aşık olduğu insanlar vardır. Görünüşe tamam, şudur budur vesaire, işte ağrısızlığı içerisinde, ağlıyorsun diye vesaire. Ama hastalık bile yer yani ona meftundur. Hastalık bile ona aşıktır. Şimdi onunla beraber olmak ister ben de sana sana arkadaş olayım diye. Bunlar da var diyor Mevlullah. Cenab-ı Hakk'ın denildiği gibi sıhhat ve afiyetlerini müjdad eylesin. İnşallah <gülüyor> Teala. Yani herhangi bir dedikoduya, herhangi bir spekülasyona vesaire meydan vermeyelim. Dediğim gibi kendisi özellikle çağırdı. Aham bak elhamdülillah dindik ayak beyim der gibi yemekte de yiyordu. Son durum bu.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 daha tasarrufları nafisken e, onları yani yok görüp de ona göre bir takım dedikodular vesaire bunlar çok çirkin şeyler. Çok çirkin şeyler bunlar. Çok çirkin şeyler. Mevlana Cevvet'in Rumi bize sığırlığı buyurur ki bir insanın şeyhi hayattayken şöyle kalbinden şöyle bir duygu geçse işte yani o giderse yerine falan e, bende gibi bir duygu geçti, bunun işi diyor. Bu adama bir şey olmazdı. Ama bugün neler duyuyoruz, neler yani? Bunlar çok çirkin şeyler. Onu olmadığı için bu kadarla yetiniyorum. Ama bu bir destandır. Giderde gider, giderde gider, giderde gider, gider, gider. Mevlana İmam Rabbani, Kudüs Sırluho ya mektup yazan demişti ki, Efendizettleri dedi. Ben dedi, nefsimi terbiye ederken, nefsimle mücadele ederken dedi, insanları beğenmemezlik durumu hasılıyor bende.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 bir adamdan bahsettiler öyle güzel adam ki hiç onda günah yok dediler pırıl pırıl dediler Mevlana cihet Rumi durumu esefle dudak bükerek karşılığı böyle yani falan dedi o kadar bunu bir büyük bir müjde haberi kabul etmedi buyurdu ki keşke keşke işleseydi de sonra pişman olsaydı buyurdu bak burada derin mesaj var derin mesaj var yani burada Cenab-ı Celleci'nin kulun pişmanlığına ne muazzam, ne kadar değer verdiğine mesaj var burada. Keşke işleseydi de ama ardından da pişman kalmış. <gülüyor> Şimdi Sultan buyuruyor ki devamda daha sürü şıkıl ev var. Birinci şık var ya. Birinci şık neydi? <gülüyor> nefsimle uğraştığım zaman nefsimi terbiye ile uğraştığım zaman bende bir istignar ruhu hasıl oluyor demiştim mektubu yazan. Bende bir gurur oluyor, kibir oluyor. Ben de kendimi dev aynasında görme vesaire falan sarığım şöyle cüppen, şalvarım böyle. Yani kendimize örnek verecek olursak böyle söylemek gerekiyor. Nedir peki bu hal efendimiz diyor? O arası bir şıkkın ha Birinci şıkkın ee, Bulasası şudur: Huzurun gurbi, bazı ityanl ahamalı salihetin, ahamalı salih ha, işledikten sonra, Allah'ın sevmiş olduğu bir şeyi yaptıktan sonra, insanda ucuk oluyor, ucuk o. kendini müstahni görmek, insanlara tepeden bakmak, buna biz ucuk diyoruz diyor. Vazel gurbu, Peki bu ucuk var ya, semun katilun ve maradun mublikun.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 Bu şikayetler size de geliyor ama bize daha fazla geliyor. Biz adam olduktan millet bize takım şeyler söylüyor veya işte neyse dertlerine çağırlar. Bizi, bizi de bir derci gibi kabul ediyorlar. Neler oluyor neler neler oluyor neler. Sultan diyor ki salik derviş bazen kendisini şeyhinden üstün görür. Sultan diyor ki bir bir defa diyor yavrum sen bir defa sen bir defa aşağılardasın.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 Ve Rabbani Kudüsü diyor ki Maalifetü Kudai Celle Ala Daran kes haramesli Kudra Ez kafir bihterdanet Ve keyfe ezekabirdin Maalifetü Kudai Celle ve Ala Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Tanımak ve bilmek Daran kes o insanlara Harames ki Haramdır ki hudra, kendisini ez kafir Bihterdanet eğer bir insan kendisini kafirden üstün görürse bu ne biçim adam ya boynu boyu ne biçim, gözü kaşını hilkatini dedi küçümsüyor, tahkir ediyor. İngiltere'nin kuzeyinde İrlanda var. Oradaki insanların boyunları, boyunlarıyla başlarının ağzı 20 santim. Böyle hit orası gibi yaratmış Allah Celle Celle onları. Bu ne biçim mahluk? Bilmem bunun gözleri ne vesaire ahlakını, karakterini tenkid et. Allah da tenkit ediyor. Resul-i Ekrem'i ediyor. Ama Nebiciğim gözleri var, Nebiciğim plakları var, vay bilmem orası böyle, vay bilmem burası böyle vesaire. Ha, kafiri bu şekilde tahkir eden birisinin Allah Celle Celaluhu tanıması haramdır diyor. Arkadan gelen e, ilave çok eşitli. Tekeyf-i Ya bu adamın peki ucbu kibri, ya bu adamın insanlara tepeden batması Allah'ın dostlarına karşı oluyorsa bunun halinde olacaktır diyor.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 Bu adamın kalkıp da nasara sıra okuyan bir çocuğa tepeden bakması caiz değildir. Ondan sonra hafızlıkla uğraşan peki çocuğa tepeden bakması caiz değildir. Vereb ki, vereb ki, vereb ki, bu adam bu okuyan talebe ileride bu ilmiyle eğer insanlara faydalı oluyor olacaksa e, olursa gururu ve kibiridaydı olsa onun gururu ve kibiridaydı olsa.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 olmaması iyiydi ama bazen de oluyor işte ve ki öyle de olsa ya o ilme çalışan kişi sade elindeki tesbihiyle yetindi derviş gibi çalışandan daha üstündür böyle sultan. Ha ne zaman ki diyor ne zaman ki tarikata çalışan insan seyri sürüyorken Allahü Teala giden yolun hem yükselişini kurduğu hem nüzulünü itmam eder bitirir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 ama iyi ders yapıyor, iyi muntazam gidiyor, az gidiyor vesaire. Sultan diyor ki bir meselede, bir meselede şehit diyor ki olmaz, caiz değildir. O fakir olan zat ilmi fıkıhta, peki pişmiş ayetlerin, hadislerin, naslların altında ezilmiş olan diyor. O adam var ya, kocap biri o iyice diyor ki yo öyle değil, fetva budur, yecuz, caizdir. Memurabban diyor ki kimin diyor fetvasını alacağız diyor. Şeyhin fetvasını mı, yoksa belki ilimsiz olan şeyhin fetvasını mı, yoksa ilimli olup da onun gibi tarikatları olmayan alimin fetvasını mı? El cevap, fakirin fetvasını almak lazım diyor. Fıkhı bilen alimin fetvasını almak gerekiyor. Sırf tasavvuda tarikatla meşguliyet, insanı pekik ayağına kaydırabildi Umraddani. Fıkhla niye meşgul olmuyorsunuz diyor.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 Ne kadar ameli sali varsa hepsini peki eritir bitirir. Kema yekülün nargil hatada ateş nasıl ki ateş nasıl ki peki odunu yer külduman yapar aynen aynen böyle bir akıbete insan maruz kalır. Sonra yani burada ki bir ne oluyor i̇mam Gazali Kudüs'e sürülü onun rahimallahu teala tabirini aktaracak olursak i̇mam Gazali buyuruyor ki Kimya saadetinde. ne gurur yapıyorsun ya ne oluyor sana ya sen ne yapmak istiyorsun diyor beni bağışlayın kusurma bakmayın bazen var ya onların kullandığı kelimeleri aynen kullanmak durumundayım biz çünkü nafiliyiz biz ben size bir misal vereyim bazılarından öyle bir temkid geliyor yani ama ve Delilin varsa söyle, delilin yoksa sus lütfen. Resulullah buyurdu ki: "Men ta'azza bi'azai'l cahiliyyati fe'iddu biheni abee ve la teknubur." Kim soyuyla, sopuyla, belki sülalesiyle eğer gururlanıyorsa, ben işte alanca zatın torunu bilmem dedem buydu. Ezerin keserim, adamı katlarım ben de diye vesaire. Kim kim ve soy, sop gururuyla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 ve eger babasının peki affedersin tipisini ona isip diyor. Ola çekmiyoru. hop babasının diyor tenasip uzunu var ya çok açık ve net söyleyin diyor. Üstü kapalı bir kelimeyle geçmeyin diyor. Sökün <gülüyor> sallasın. Neyse aynen öyle söyleyin. Dinin böyle bir yönde vardır. Lükâdetin lükâne demektir peki. Lükâdetin lükâ affedersin eşşon eşek demektir Allahü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 Bazı yerde yani dinin tezi, o inşekazin nefretini ifade etmek için, çirkinliği ortaya koymak için, yani tonajı ağır kelimeleri kullanıyor Allah da Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. buyuruyor Mevla. O münafıklar uzun çizgili, yelen kurkumaşı didirilmiş kalaslar gibidir diyor onlar Allah Celle Celaluhu. Bak ne fena vurdu, ne fena vurdu. ''Vezalirrahim'e Allahuteala'' buyuruyor ki ''Ne gururlanıyorsun?'' ne oluyor ya insanların yanından geçerken rüzgar gibi geçiyorsun böyle vesaire benim amelim benim işte efendim e, zikrim fikrim vesaire ne bu yapılanmaları ya diyor sen ikisiydik yolundan çıktın şerefsizlik yapma bir babanın idra yolundan geldin ananın yolundan şey, idra yolundan geldin nereden geldiğin belli diyor nedir diyor bu insan mısın diyor bazı insanlar kendi enkazının altında kalmış yani adam depar geçirmiş, enkazı yıv yıv yı, yıkılmış kafasına, o enkazın altında boca duruyor. yıtırıyor ne mantığı vardır? Sultan diyor, yıkar seni, öldürür seni, bitirir seni. Tevazu gibi bir nimet var iken bu hareketin anlamı ne oluyor? Şah-ı Nafşiven kutlisinin ruhu var ya, Şah-ı Nafşiven kutlisinin ruhu var ya, domuza bile hürmet etmedi biliyor musun? Sen Müslümanı kesiyorsun, sen onu bitiriyorsun. Sen bakışlarınla kalbine çeviriyorsun veya ben fark etmez. Ya hayvanı görüyor böyle sabahleyin güneşe bakıyor böyle gözlerini açıyor açamıyor dişlerini çıkarmış böyle. <gülüyor> güneşe bakıyor beni bakıyor. Saat gözleri doluyor. Şöyle bir tebessüldü diyor ki ana.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 Ama yolda giderken varış mesela, duran hayvanı kovu kovuyor. Hala bu salit diyor, hala bu derviş ki o yani hakareti yapmadan önce mürakabeli meşguldü. Hala mürakabinin, hala mürakabinin tat ve lezzeti onda devam ediyorsa bu işi durasın. Yani bu bu bu bu, bu, bu adam bu adam işitildikene Niye? Hayvan sana ne yaptı ki? hayvana Hayvan hakaret ediyorsun. Yani ne tabanımız var ne tabanımız var. Allahu Teala eksikleri görüp gereği telafi etmeye müsaadeylesin. Amin. <Gülüyor> Süleyman Aleyhisselam'a diyorlar ki yani bir insan günah işlediği zaman yani e, has, ardından da mesela hasene yapıyor. Hasene iyiliklerde yapıyor. Ah tarikatı var, iyilikleri var, hayır hasenatı var. Bununla birlikte Bununla birlikte peki her türlü hayrı yaptığı halde yok yok yok yok yok yani o günah gene devam ediyor. Adam nerede mesela bakıyorsun yani insan güpte diyor öyle güzellikleri var öyle hayrı var mesela fakat diyelim mesela buçu kibiri vesaire gene bundan başka, işte vazgeçmiyor veya o herhangi bir günahı var o haseneleri o yaptığı iyilikler o günahları sıfırlamıyor peki o çirkin şey gene devam ediyor bu niye oluyor diyorlar. Bu niye oluyor diyorlar. Gülüyor ki gurur ve kibiri atmadığından dolayı oluyor. Bu ucub meselesi, bu efendim kibir meselesi hepsi birbirine yakın kelimeler bunlar. İnsanı böyle berbat aral berbat yapıyor. Ve menşel hucubi, peki ucbun kendini beğenmişliğin kaynağı nedir? <gülüyor> ve en yura el amalu İnsanın yapmış olduğu ameli salihler, müseyyen efendim, müstahsen efendim fi nazar-ı O güzel şeyleri yapan adamın gözünde yani çok muazzam gözüküyor. Ucu bittiğimiz şey budur. Bir şey yapıyorsun ondan sonra. Allahü Teala hamd için, Mevla'ya şükredesin olmak için, oh ne güzel oldu ya elhamdülillah dersin vesaire. Ama ben bir taneyim. Ben yeganiyim, ben acayip ders yapıyorum. Oturdum mu hemen arşın fevkinde kendimi görürüm vesaire. Evet. Sultan Fatih cennet mekan, Edirne kapı camisinin yanındaki Mevlana kapıdan İstanbul'a girdi. İstanbul düştü, fethedildi ve hocalar, alimler yanında Sultan Fatih dediler ki, efendim dediler, e, padişanımız dediler, dualarımız, kerametlerimiz sayesinde İstanbul'u fethetmek diyor. Zat-ı alilerimize müesser oldu. Evet. Yani dualarımızla, bizim nazi niyazlarımızla, münacatlarımızla İstanbul'u fethettiniz dediler. Böyle bir havaya girdiler böyle. İşte artık yani halleri onları meşgul eder gibi oldu. Sultan Fatih duyurdu ki, hocalarım hocalarım dedi. Dediğinize itikat ederim dedi. Yani dualarımızın, himmetlerinizin çok büyük payı olmuştur. Fakat kılıcını çekti çıkardı. Şöyle bir çifte su verilmiş, kılıcın hakkında unutmayın dedi. O kadar... O kadar. Vel <gülüyor> muhalecetu peki. Bunun tedavisi nedir? Bil ezdadi zıtların olacaktır. Kibrin mesela diyelim. He. Ucbun mesela. Çaresi nedir? Zıtı nedir peki? Neyse onu yapacaksın. Nedir o? Tevazudur. Seyyid ibn-i sahabedir radıyallahu anhü. Sahabe-i ikramın alimlerindendi. Müştehiddi kendisi. Resul-i aynı zamanda vahiy katibiydi. Gelen ayetleri yaz diye resul Ekrem'in kişilik bir komisyonu vardı. Onlardan bir tanesi de zeydibi sabitti. Ayağını birinci atın özengisine soktu. Yanında Abdullah ibn Abbas vardı. Abdullah ibn-i Abbas peygamberimize amca Ve tam atına zıplayıp binecekken Abdullah ibn Abbas üzengideki ayağını öptü. Muh dedi.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 Biz de Resul-i sağ ve sellem'in ehli beyti olan yani kan kısımlığı olan insanlara böyle hürmet göstermekte emri dedi. Abi, abi neredesin? Kendini teraziye koy. Kıratın, sikretin, ayarın ne kadar abi? Ya Sultan Selim babası Sultan bayezid Veli. O Bayezid'deki camiyi yapan zat onun önünde yatıyor.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 Şeyh Abdullah Hazretü'l Hattatîn e, Sultan Beyazlı belli makamına e, geldiği zaman Sultan Beyzdü veli tahtından aşağı atlardı. Hocasını ne şeyi oturturdu. E, tahta otururdu. Kendisi ise diz çöker dizinin dibine efendim hokkasını tutardı. O kamışı kaleme efenin hokkaya sokar Sultan Beyazıt Veliye hat gösterirdi. Hat mesk ederdi. Tevazu'nun yaptığı hiçbir şey yapmıyor. Tevazu miskinlik değil. Enayilik değil. Enayi olmak değil, affedersiniz. Adam sana vurdu peki ee. Sen e, haklı olduğun halde işte İşte abi ne güzel vuruyorsun ya. Bir tane buradan patlatsana ya vesaire kadar. Bunun tevazu ile mevazu yok. Ruhama'u beynogum. Eşidda vel küffar. Ruhama'u beynogum vardır. Küfre karşı peki şiddetli, onurlu ve dişli... Ama Müslüman'a karşı filur kağıt gibi, bir gül yaprağı gibi dokundun düşen çiçekler var ya, yaprağına dokunuzun düştüler şey. Ha, öyle olacak. Müslüman'ın Müslüman'a hali vav gibi olacak diyor büyükler. Vavun başı böyle boylu bübüktür böyle. Ama kafire karşı elif gibi dindik olacaksın. Ve'l-mualece'tu peki, bunun peki efendim yani tedavisi ne oluyor? Bil-ezdadi, zıplarla peki oluyor. Öyleyse, fe'yevbevi, gerek yok, itihamul hasenat, insan yapmış olduğu iyilikleri var ya, yani itham edecek yani, ya namaz kılgım ama hiç içime sinmedi ya, Birisi seni, sana mesela gaz verir. Ya bırak kardeşim ya Allah aşkına ya. Oram dağınık buram dağınık. Yıkılmışım ben ya. Doğru ne tavanda kiremit kaldı ne cam çerçeve kaldı gibi yani. Benim amirimden ne olacak ya vesaire falan da. Hacı Paris'e fasıl kitabında söylüyor bunu. Para patlayayım diyor baktım herkes dua ediyor. Ağlıyor sızlıyor vesaire vesaire. Bir delikanlı gördüm diyor. Bu dua etmiyordu. Elleri yerde Boynu bükük sürekli murakabedeki gibi bir hali var diyor. Geldim delikanlıdır ki bak burada bütün rüccar, hacılar efendim dua diyor ağlıyor. Sen niye etmiyorsun? Edemem ben. De. Ya niye ya burası dua yeri ya. Dünyanın en mübarek yerlerinden bir tanesi. Yalvar işte burada dualar mert Yapamam istedim ben dedi. E niye? Ben dedi çok karayım ben dedi.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 sen kaldırırsan ellerimi, dinle hala dedi. E peki tamam dedi. Bu da elbiyaz kudize sırrı, gençin ellerini kaldırdı ha ya. Bu sefer destek veriyor, çünkü elleri böyle. Delikanlı o dedi ki, ha şimdi değil mi şey bu salimi ama? Hadi şimdi yalvar dedi. Yalvarayım mı dedi. Yalvar, yalvar dedi. Peki, yalvarıyorum dedi. Ne?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 adamların dünyaya sığmayan amelleri vardı diyor. Bununla birlikte hiçbirisinde peki amel yokmuş gibi diyor onları zannederdi diyor. Şimdi ise öyle insanlar görüyoruz ki yani ne kapısı var ne bacası var bir ev gibi yani tam takır eee amel diye tek tek bir şey yok. Bununla birlikte Allah dünyada bizden daha büyük amel salih sahibi yok diye gözüküyor diyor. Siz onları görseydiniz, onları deli verdiniz. Yahu da söylüyor. Onlar sizi görseydilerler derlerdi ki bunların dini, imanı yok. Allahü Teala böyle çaprazlara düşmekten hepimizin masunu mahfuz Sonra nasıl yani gülebileceğiz yani insanlara? Hele hele İslam'ın garip olduğu zaman da neye karşı gurur yapacağız, kibir yapacağız Allah aşkına ya? Ya gülmeye bir defa hakkımız yok ya. Tamam mı? Şarani buyur ki, Ben o istamta bi zevjatihi aw labisa mubakharan aw zahaaba ila al-mutanazzahat ayyam al-nuzul bi al-arab al-ismiyin fa huwa al kim ghalasa aw aw istamta bi zevjatihi khanimu la sureki meshgul olarak mesela yatmak kalkmak oynamak vesaire fa bunlara takılıyor aw labisa mubakharan grantt wala geliyor Üstü başı o şey cam gibi vesaire. Üstüne başıyla efendim yani sürekli meşgul oluyor. Hey! Eû zâhâfeyle mütenezzehâd. Veya bu adam kır, çayır, çimen, orman, deniz, meniz, seyahate gidiyor, eğleniyor vesaire. Ne zaman bunlar oluyor? Ne zaman bu gülmeler? Ne zaman bu efendim şık giymeler? Ne zaman belki bu eşiyle oynaşmalar? Ne zaman belki sağa sola kıra bayra, çayırı, çimene gezmeye gitmeler? Ey yâme mûzûlul alel müslimîn. Müslümanlara Müslümanlara bela ve musibetler sanak yağmur gibi yağarken, Müslümanlar Abı enin çekerken birileri kalkıp da abu işlerle meşgul saat ve Mustafa bu insan değildir Bu insan değildir bu affedersiniz hayvanlarla müsabidir bu adam Bu hayvan kere hayvandır sen kendinle uğraş. Ondan sonra e ee, insanlara peki ondan sonra sepeden bak. Bilmem ne çirkinlerle dedi, yap kat vesaire. Ne kadar zamanım var senin ya veya benim ya. Allah bizlere meded-i günah eyleye. Kaldı ki yani ee, işte layık olamadık yani. Rabbin etmesi layık eylesin. Bu kapıda mesela bulunuyoruz.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 Abi benimle vurak, kudüs esir biri ki, tüm mürit, tüm müritin la tuğniihi, rüya Şeyh'i, an tağan ve şarabı sboğan, felis ve sadık. Eğer bir sadık bir derviş diyor, Şeyhini gördükten sonra bir insan Şeyhini gördükten sonra, eğer haftalarca yemekten ve içmekten kesilmiyorsa, bu mürit sadık değildir diyorlar. Bu mürit sahtekardır diyorlar. Bu mürit, bu, bu, bu, bu mürit iki yüz dolar mı diyorlar?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 Ve de bir ittihamül hasenâti. Öyleyse insan ne yapacak peki? Hasenelerini, yapmış olduğu iyilikleri söhmede edecek. Yani yapamadım, edemedim, iflasa gidiyorum, şudur. Ümitsizlik yok. Ümitsizlik yok aslalık hatta. Mamı Abdalibi mektubunda bir, küçük bir satırda diyor ki insanlara, insanlar bir ümitle ümitsizlik arasına bırakın diyor. Ya işte şudur da budur da Allah'ın tek rahmeti gazabından üstündür.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 Yanlar ittihadını, hasenatı, yapmış olduğun haseneleri, haseneleri diyor, ittahmet diyor. Yani bunlar kara kara şeyler. <gülüyor> ve yüz yere kaba nazar. Belki yani gözünde o amelis salilerin belki çirkinliklerini, çirkinliklerini belki izharet diyor. İmam-ı Azam Ebu hanife efendimiz diyor ki namazla alakalı on iki bin edep vardır. Ben sekiz binle ancak yapabiliyorum diyor. Dört bin de bilemiyorum diyor. Bir namaz.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 Ömrüm, zamanın iki meseleyi bile düzene sokmaya yetmiyor. Ve ben fırsat buluyorum. insanlara tepeden bakıyorum vesaire. Çok acayip bir haldeyiz. Allah bizi insan eder. Allah'ın eferin söylediği gibi Allah bizi insan de. Ve en yansibel insan nefsehu ve amalehu ve insan kendi nefsini de amellerini de bile kusuri eksikliğe miskid etmeli. Eksil, eksik, eksik, eksik, eksil, Kova dolsun diye çeşmenin altına kovduk koyduk, kova bir türlü dolmuyor belki. Ne güzel de şeyler su akıyor ya ya. ne güzel amelis sahildeniz var. Kova dolmuyor. Evet. Dolmuyor niye? Meğer kovanın tipi dedik. Ve amel, gecede müstehakkan, leptardu ve lanet. insan kendisini belki kovulmaya layık görmeli. Ardından oradan konuşma. Tikilendi kenara, ondan ağlamasıyla. İnsan kontrol yapmadı, insan kendisi hem hakime mahkum olmalı peki, kendisine sen karalmalı icabından. Kalaneyi ve Ali Kur'an Kur'an okuyanlar vardır Allahın laneti senin üzerine olsun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 o kimin zaimi ne ise o minciyam ister <gülüyor> zaman belciyor o niçe oruçtanlar vardı tuttu oruç ona susuzluktan başka açlıktan başka bir şey bırakmıyor o da <gülüyor> oruçları ziyafet veya falan filan hangi oruç diyor sürekli Muhsinallahüsselam orucun ona verdiği veya bırak diyelim güzellik sadece ne açlık ve susuzluk ona yatak ayı insan düşünmeyecek el la cubhali husn Peki benim yaptığım peki iyiliklerin, güzelliklerin çirkinliği yoktur. Bunlar on numara araba gibi. Dumanın üstünde ekmek gibi amelisarilerin vesaire. Yok yok yok öyle değil, öyle değil. Yanlış oldusun diyor. Öyle yapma diyor. He, bilakis le tevecceheyleyi kalilen... Hatıcık bir şey diyor, şeye baksan diyor. Yani düşünsen kendini yaptığın işleri diyor. <gülüyor> Allah'ın yardımıyla göreceksin. Küllü yaptığın alayı kubhan. Hepsi berbat. Hepsi çirkin. Konyalı Acı Beyizade. Kudisi <gülüyor> sırrı. Rahmetullah aleyhi. Rahmeten vasiyaten. Hanımın yanında bir filmet yaptı. Hanımına dedi ki. Ya hanım dedi. Var ya öyle bir çirkin yaptın ki. Öyle bir çirkin yaptın ki, öyle bir çirkin yaptın ki, Konya'nın dedi Beyşehir görünü var ya, senin üzerinde akıtsalar dedi, ondan sonra bu günahı temizleyemezsin dedi. Veyahut da olsa, veya olsa şu gıybetin var ya, şu yaptığın gıybet var ya, bu gıy gıybeti Konya Beyşehir gönülüne atsalar, tükürük olarak atsalar, gönül suyu var ya bir anda zihin olur, içilmez. Tek bir gıybet, tek bir gıybet, tek bir gıybet şimdi yerlerde yaşıyor gene hala o paşa ismi mühim değil bir defasında rüyamda gördüm buradan giriyor arabayla ee, gidiyor Şu ilerideki büyük kursa kadar gitti döndü gelirken İsmaila camisinin kapısında durdu burada şöyle çıkarttı kafasını elini kaldırdı bize hitaben şöyle dedi dedi o zaman efendi burada sağ tarafta e, iltikattı son günüydü geldim anlattım efendim nasıldır böyle böyle oluyor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 Birlik, beraberlik yok, herkes birbirinin dedikodu ve kıymetiyle meşgul dedi. Ona işaret olsa gerek yok. وَلَا يُحِسُوا رَيْحَةً مِنَ الْحُسْنِ insan yapmış olduğu işlerden dolayı bir güzellik kokusu almıyor. 34 JEE 71, 34 DJ 1878. 34, ZF 8153. 34, Y, N, 3154. 34, UY 4658. Bunların farkları çok yanlış. Ya. Kardeşler hemen gitsinler. Bak, belediye otobüsleri tıkanmış kalmış. Millete zahmet vermeyelim. Ve la yuhissu râiyâde minel fesnefe eynel hancu. Ya kibir nerede diyor sultan? Kibir nerede? Senin yapman gereken buydu, amellerin ise eksik göreceksin peki, <gülüyor> kendini kusurlu göreceksin. Faynala ucup nerede kendini beğenmiştik, Aa, gurur gibi. Valimen isten istigna uyal. Sen kime karşı istigna yapıyorsun? Kime karşı peki tepeden bakıyorsun mesela? Belkiyken meni illa istilla yurqnet el kusur <gülüyor> fi amal min feylan.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 Utanması lazım peki. Yapmış olduğu ameli salitten dolayı utanması lazım. Yavuz dede, mukaddes emanetleri alıyor, gündüz saraya gelmek mi imkanı var ki yok diyor, yok yok yok. Üsküdar'da kalıyor, yatsıyı kılıyor, ondan sonra geçiyor saraya. Hem de padişahlık elbisini çıkar diyor, bir yeri içerisinde sıradan bir askere elbisisi giyiyor ve de padişah ve kayıyla değil. Bir kayıpcı, sıradan bir kayıpcının boğazda işte kayıpcılık yapan bir kayıpcının kayına bitiyor. Bin iyi iki nektara muhafız alıyor. Onlarla beraber hemen Topkapı sarayına geliyor. Girişinden değil de arka taraftan ya şeyden bodruma giren kapıdan giriyor. İçeriden öyle odasına çıkıyor. İstirada millet dışarda istihhamdan birbirini kırıyor. Padişah çünkü tezahür yapacaklar. Savaş kazanacaklar saire. Ey Allah'ım iş.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 amma onunki ayar bir altın gibi ise bir anda 22 ayara dönüştürülüyor aniden. Eğer yapmış olduğumuz işin fayda vermesini istiyorsak, kıymet ve değerin artmasını istiyorsak, yaptıktan sonra peki e, kusurlu olduğunu itiraf ettiğimiz an ayarı değişiyor. Kıratı değişiyor. Gezi asra bu getirir kusuri bi amali tezidu kımete'l amali. Amellerde eğer kusur görülüyorsa Kişi tarafından, kendisi tarafından tezidü kıymetül amali yapılan işlerindeki değer ve kıymeti tamamdır diyor. Artar. Artar da artar. Ve hakikaten bil kabul. Kabul eden layık olur o zaman. Öyleyse meyembegü es-saiyum çalışmak gerekiyor. Hatta yehsül hadir huyyetun. İşte kendi amellerini kusurlu görme, melekesinin kabiliyeti elde edinceye kadar insan gidilmeli. Sonunda fiyatakallasa minel ucu. Vücudan kurtulmadı. Bu, çok büyük bir melektir bu. Şeytanı bile cennetten kovduran nesne bu. وَدُونَهُ خَرْتُ الْقَتَىٰ Bu duygu olmadan kesinlikle, kesinlikle yapılan amellerden bir şey beklemeyelerdir. Bir insan çıkmak elini dikenlerin üzerine koysa, çek bakayım elini çekemezsin. وَدُونَهُ خَرْتُ الْقَتَىٰ Hırat çekmeklerdir. ise dikendir. Muhammed ve Sadrıdin Yüksel Recep Tayyip Erzakur kendime derdir çıplak elinizi koyun derdi dikenin kendi üzerine çekin bakayım. Çekebilir misiniz? Çekemezsiniz. Bu ibar onu söyler. Yani işin güçlüğünü, çetinliğini için aracıda kullanan bir deyimdir derdi. İnşallah yeşa Allah. Allah dilerse eyvallah. Tamam. Köşeyi dönersin ama ve lakin ama ve lakin kendine kalırsan yani durum zor. وطائفته من الذين تيسرت لهم رؤية القصور في أعمالي على وجه الكمال Bak Allah'u u Teala'nın kendisine e, güzellik vermiş olduğu dostları var. Mükemmel tarzda mesela, çok çok güzel bir tarzda işlemiş oldukları amellerden dolayı kendisini kusurlu görenler var ya, Allah'ın böyle bir nibeti kendisine vermiş olduğu Mevla'nın dostları var ya, Onlar şöyle düşünürdü, Enne kâdibel yemîn-i mu'appal. Benim sağ tarafımdaki melekler çalışmıyor. Ve enneulâ Sağ taraftaki meleklerin yazabileceği Hiçbir tane iyi tarafı yok Sağ taraf durdu bu şimal peki Vekatibu şimali, Sol taraftaki melekler ise Fişuli daimen Onlar devamlı yazıyorlar Yaz babam yaz yaz babam yaz yaz babam yaz Peki numara Kudisi Sırrı buyuruyor ki Buyuruyor ki Bakın diyor büyükler öne söylüyorlar Büyükler öyle söylüyor. Habet-ül Adeviye, Kuddis, Kuddis, Kuddis, Hanımefendi öyle söylüyor ama Erdünatlar diyor ki bir insan fenafirlerde kabirli oldu zaman hanımlık manımlık biter diyorlar. O hanım hanım değildir. Er oğlu erdir diyor Erdünatlar. Hanımefendi diyor işte yani mecazen bir yerde. Manada erdir. Azmanlık Hüdayen'in boyunca. Eğer diyor, eğer diyor bir eee bir insanın mesela sol tarafındaki melek, sol tarafındaki melek yazacak bir günah bulamıyor. Yirmi sene uğraşıyor, sol taraftaki melek yazacak bir şey bulamıyor. Tamam, bu mürit mürit sadıktır diyor. Hep iyi şeylerle uğraşıyor. Eğer bulamazsa sol taraftaki melek yazacak bir şey bulamazsa, namırah bay diyor ki, yirmi yıldır diyor, yirmi yıldır benim sağdaki melek çalışmıyor. Bir de arkadan diyor ki tevazu da yaptığımı zannetmeyin Yine buna rağmen diyoruz ki işte makamı böyle konuşmayı gerektiriyor. Eyvallah ama ama burada çok müthiş bir ibret var. Allah almaya muvaffak eylesin. Amin. Ve bu kişinin yapmış olduğu her şey çirkin vesaire falan filan oluyor yani. E, bununla birlikte bununla birlikte işte hep sol taraf yazıyor. e sağ taraf bir şey yazılıyor. Fizan teth mağamet ila haza ila ila eğer bir insan hali var ya bu noktaya geldiyse ona ne muamele olur ne muameleler. Yani o hanama oh, ah oh, hanama ah ulan bu sol taraf sol taraf bizi bitirdi bitirdi bitir. Sol zaten ne zaman bitirmedik insanları. Aa, ondan sonra sol gitti vesaire falan filan. Sağ taraf çalışmıyor. Ne olacak ya Rabbi, bu sağ tarafın havi vs. falan. Ondan sonra. Bir şey mi yazacak bir şey olmuyor vesaire falan filan. Eğer bu kahır var ya, bu insanın kendisine var ya siten, siten, siten eğer oluyorsa umile, ma'hu ma'umile. Bu adam var ya öyle ekstra, öyle şahane işlemler yapılacak ki kendisi bile yahu bu güzellik benim neyinden kaynaklandı diye kalacak. Allah Celle Celaluhu mahruminden eylemesin, makbulinden eylesin. Ne kendinden ne dininden mahrum eylemesin. Sultan Fatih Devri'nin meşayihinden Eşref olur Rumik Kudisi sırrın söylediği gibi. Ey Allah'ım beni senden ayırma, beni senin bidarından ayırma. Seni sevmek benim dinim imanım, ilahi dini imandan ayırma. Allah bizleri onlara yar eylesin. Yenabak gelle gelar, mahrumünde ne Amin.